790. Konu: Muaz bin Cebel ve İbni Abbas'ın takva sahibi olup paramdan sakınmaları. Muaz bin Cebel'in iki hanımı vardı. Muaz o gün sıra kendisinde olmayan hanımının evinde abdest almazdı. Daha sonra çıkan bir salgın hastalıkta ikisi de öldü. O sırada Şam'da herkes kendi başının derdine düştüğünden bu iki hanım için ancak bir tane mezar kazılabildi. Muaz bin Cebel kabre hangisinin daha önce indirilmesi hususunda kura çekti? Muaz bin Cebel'in iki hanımı vardı, onlardan hangisinin yanında ise o gün öbürünün evinden su bile içmezdi.